يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا أرعنكم مسلمون يا أيها الناس تقولا بكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ذر جها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تقوا الله الذي تسألون به والأرحم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله رقونا قولا صريحا يصلح لكم أعمالكم Vyaflin l-kum ilgunub-kum. Vmey yutegi l-ah ve r اما بعد faza faza agzima. Ama dğ, fasıq al-hadid kitab-ı Allah. Vxir al-hedi hedi Muhammedin s Değerli kardeşlerim.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 Yeni bir döneme, yeni bir merhaleye geç diye Allah Azze ve Celle buna Hı. emrediyor. Neden? O zamanın tağutlarının, yani yan etmiş kimseler, haddi aşan kimseler, müşrikler, Allah'a karşı en büyük günahı maziyeti işleyen şirk koşan kimselere karşı, tağutlara karşı bir baş kaldı. Artık davetten, açık, davet açıktan yapız.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 Elbette kıyamet saati gelecektir. Fasfahı safhal cemil güzel bir şekilde onlardan yüz çevir. Onlara güzel muamele ilk et. İlk etapta böyle. Onlardan güzellikle yüz çevir. Yani iman etmeyen kimselere karşı alınacak da bu. İnne rabbeke huvel kallakul alim Muhakkak ki senin Rabbin en iyi yaratıcı ve en iyi bilendir. Yani kimin ne olduğunu, kimin iman edip kimin iman etmeyeceğini en iyi bilendir. وَلَغَدْ آتَيْنَاكَ فَبَعًا سَبْعًا مِنَ الْمَتَانِ وَالْقُرْعَانَ a'zim. Yemin olsun ki biz sana yedi tekrarlananı verdik diyor. Ve büyük Kur'an'ı verdik. Yedi tekrarlanan ne? Yedi defa tekrarlanan nedir? Hatıha Kim biliyor? Hatiha Suresi. Maşallah çok güzel. Buna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 ve büyük Kur'an'ı verdik. Latemudenne ayna ke ila ma mettana bi minhum. Onlardan o müşriklerden, o dünya ehli kimselerden kat kat verdiğimiz, sınıf sınıf metalandırdığımız, faydalandırdığımız kimselere kimselere gözünü dik mi? Wala tahsan aleyhim. Onlara üzülmedi. Vakfed. Vakfım cenah heke <gülüyor> minel mu'minin.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 Kema enzel ne alal muktesemiyim? Daha önce parça parça olmuş, fırka fırka olmuş kimselere indirdiğimiz gibi. El Nədime Cəlil Qur'ân adiyn. Onlar Kuran'ı param parça yaptılar, parçalara ayırdılar. Fəvvarab bir kelles elen nəhüm ecmeğin. yemin olsun ki, onların hepsine soracağım Amma kənû ameliyun. Yapmış oldukları şeylerden. Fistag bima teâmer ve ayard anil müşrikin işte burası. Fistag bima teâmer, amr olun donuya. Donuşluklardan güç çekin. Bu ayetle artık davet, davet, cehre açıktan yapılmaya başlanır. Allah Azze ve Celle'nin bu ayet kelimesiyle. İnna kefenlerken müstezziin. Sonra bakın, sonra teselli geliyor. Biz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 يَجَعْلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرَهُ Yani bu alaya alan kimseler, yani müşrikler Allah'la birlikte başka ilahlar edinirler. فَسَرْفَ alemun, Onlar ileride bileceklerdir. Yani yaptıkları işin ne olduğunu bileceklerdir. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَد۪يقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Elbette biz biliyoruz ki söyledikleri şeyden dolayı senin göğsün daralıyor. Yani sen sıkılıyorsun.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 Senin yolunu ayıplayan, kınayan kimselere karşı. Bunların hiçbiri olmasa bile kişi kendi nefsinde bir güçlülük hissediyor. En başta şeytana karşı. Sonra nefsine karşı. Çünkü kalpler ancak Allah'ı zikirle mutmain olurlar. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا تَتْمَعِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ İman edenler onların kalpleri Allah'ı zikirle mutmain olur. Ela bi zikrillahi tatme innel Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikirle mutmain olur. Allah Azze ve Celle de Resulü ne orada? Tesbihi ve zikri emrediyor. Ve'bud Rabbike hatta ye'tiyekel yakin ta ki yakin yani ölüm sana gelinceye kadar ölüm sana ulaşıncaya kadar Rabbine ibadet. Yorulmak yok. Dinmek yok.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 Şu Ara suresinde geliyor ayet-i kerime. Diyor ki Allah Azze ve Celle وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ En yakın akrabalarını, yakınlarını uyar, imzar et. Bu ayetle Allah Resulü aleyhissalâtu Vesselam hemen buna icabet ediyor ve yakınlarını topluyor. Ayet-i kerimeye Allah Azze ve Celle'nin emrine mu'ti yani <gülüyor> itaat ederek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 Yani sen doğru sözlü bir insansın diyor. Tasdikliyor ha. Sonra <gülüyor> Ali serratü vesselam diyor ki: "Fe inni nezirul beyne yedei azabun Ben sizi sizin için önden gelecek şedit bir azaptan sakındırıyorum, uyarıyorum." diyor. Yani cehennem azabından Böyle yaşamaya devam ederseniz demek istiyor adeta şiddet bir azaptan sizi sakındırıyorum. Ebu Leheb ne diyor? Tebben Sa'ir sa'irel eyyam Diğer günlerinde kahrolasın diyor. Subhanallah Ebu Leheb Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Bizi bunun için mi topladın? Mutakiben Tebbet Suresi hemen hemen hepimizin bildiği Tebbet Suresi inzal oluyor. Tebbet Yeda Ebi Leheb ve Teb. Ebu Leheb eli kurusun. Yahud kahr olsun. Veteb kurudu da. Ebu Leheb eli kurusun kurudu da. Diyor. Ma aghna anhu maluhu ve ma Ona malı ve kazandığı şeyler fayda vermedi. Sayasla nara va te Leheb. Ali'li olan ateşe atılacak ve امرأته حمالة <الْحَطَب> karısı da odun taşıyıcısı olarak pig hablun min masad boynunda böyle hurma lifinden bir ip ol, ip halde o ikisi de ateşe gireceğini söylüyor Allah azze ve celle. Neden biliyor musunuz? Bu Ebu Leheb'in karısı Ali Sırat ve geçeceği yerlere diken düşermiş, diken. Böyle eza vermiş, subhanallah.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 Ey kab oğulları! En-gızu enfisekum minen naab. Nefislerinizi ateşten kurtarın. Ya beni murre bin kab, Ey murre oğulları! En-gızu enfisekum minen naab. Kendinizi ateşten kurtarın. Ya beni abd şems. Ey şems oğulları! Bunlar hep Kureyş'in içerisindeki boylar, Kendinizi ateşten kurtarın. Ya beni Abdü Menaf, en gizu en ey Abdü Menaf, nefislerinizi ateşten kurtarın. Ya Fatıma tu, en gizu, en, en an nefsini ateşten kurtar. Bizzat Fatıma radıyallahu anhaya da bu tebliği yapıyor, onu da inzar ediyor. Ben sana herhangi bir şeyle fayda sağlayamam. Ben ancak sizin için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 Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce diyor ki bana İslam'ı anlat. İslam nedir bana bunu anlat diyor. Aleyhisselatü sallam da ona İslam'ı anlatıyor ve hemen oradan Müslüman oluyor. Diyor ki Aleyhisselatü sallam. şimdi sen ailen yanına dön. Ve benim diyor ortaya çıktığım haberini al, alıncaya kadar sakın çay yapma. Ailen yanına dön, yani durum sıkıntılı diyor. Ben o, ne zaman ortaya çıkar, açıktan yaparsam o zaman geldi. Şimdi ilk belden ne diyor? Ebu Zer ne diyor? Hayır, Vallahi diyor. Vallahi bu Mekken'in ileri gelenlerinin önünde bağıracağım, İslam'a haykıracağım diyor. Allah Akbar. Onların diyor önlerinde, onların önünde ileri gelenlerin önünde İslam'a haykıracağım ve doğru metinde gidiyor. Kureyş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 Mekke'ye geliyorlar Mekke'nin etrafına Mekke'nin yakınlarına doğru geliyor Bu kardeşi diyor ki Sen diyor benim işlerimi gözetle Yani geride kalan işlerimi hallet Ben bir şu Mekke'ye gideyim diyor Mekke'ye gidiyor Orada Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaşıyor Deminki hadiste olduğu gibi Biraz da gecikiyor Gecikince Abu Zer radıyallahu anh soruyor Neden geciktin diye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 Sonra Ebuzer bu haberleri alınca bir de ben gideyim diyor. Ebuzer de yola çıkıyor doğru Mekke'ye. Mekke'ye geliyor. Bu hadis anlatıldığına göre o Mekkelilerden birine diyor ki, kendisinin diyor böyle nebi olduğunu iddia eden bir adam varmış. Bana onu gösterebilir misiniz? Diyor. Oradaki insanlar da onu duyunca hurra! üstüne hücum ediyorlar.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 Alın birini ötekine nikahlayın diyor. Hakaret ediyor yani kadınlara. Onlar da hiç oralı olmuyorlar. Geçip koyup gidiyorlar. Tavafa devam ediyorlar. Tekrar geliyor, geliyorlar Ebu Zer'in yanına. Yani şöyle tasavvur edin. Belki gitmeyenler olabilir. E, televizyonda görmüşsünüzdür. Tavaf ederken Ebu Zer de bir köşededir. O tavaf esnasında dönünce onun <gülüyor> yanından geçerken Ebu Zer'in yanından geçerken Ebu Zer onlara e, yani bugün kitabıyla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 üzerime diyor örtü örtelerdi diyor. O an, e, anlattığı kimse de soruyor peki diyor sen namaz kılarken nereye doğru yönelirdin? Kime kılardın diyor. Allah Azze ve Celle'ye kılardın. Nereye doğru yönel, yönelirdin diye sorunca Allah beni nereye çevirirse oraya yönelirdim diyor. Fıtrat üzere çünkü. Subhanallah. Daha Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la tanışmadı bak. Kadınlar tekrar olaya dön Kadınlar ikinci sefer geldikleri zaman diyor ki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 Böyle böyle söylüyor. alınmayacak, ağız dolusu küfürler yaptı diyor. Ali Sıranti Mekke'ye geliyor, yani Kabe'ye geliyor. Tavaf ediyorlar, namazlarını kılıyorlar, Abu Bakr birlikte. Ondan sonra bu Abu Zer el Gifari'nin yanına geliyor. Abu Zer el Gifari, eslamu Aleyke ya Rasulallah diyor. Hemen selam veriyor. İslam da diyor, ilk selamı ben verdim diyor. Subhanallah kendisine öyle addediyor. Aleyhisselatü Vesselam onun anına elini koyuyor. Sen ne haldesin? yani Kaç gündemleri buralardasın? diye soruyor ona. Ebu Zer de bundan biraz hoşlanmıyor. Yani e, memleketine göndermek istediğini zannederek elini çekmek istiyor. Ebu Bekir ona enge engel oluyor. Radiyallahu anh. Ondan sonra o da diyor 30 gün kadar buradaydı. Peki ne yedin, ne içtin deyince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 üzümü yediriyor. Diyor ki ilk defa o zaman diyor yemek yedim diyor. 30 günden sonra. Sonra işte bu Ebu Bekir radıyallahu anh orada e, zaten e, Müslüman oluyor. Sonra da aleyhissalatü vesselam ona diyor ki kavmine git belki sen faydalı olur. Senin sebebinde onlar İslam'a gireller diyor. Kavmine gidiyor Gıffar kabilesine önce kardeşi Üneyse anlatıyor bak. Üneyse o Müslüman oluyor. Sonra annesine anlatıyor. O da Müslüman oluyor. Sonra diğeri. Kavminin yarısı Müslüman oluyor. Allahu Medine'ye hicret edildiğinde de, Ali vesselam Medine'ye hicret ettiğinde de kavmin diğer yarısı Müslüman oluyor. Allahu Akbar. Sonra onlara yakın Eslem kabilesi adında bir kabile varmış. O kıfbarla böyle alışveriş yapan samimi olan. <gülüyor>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 radıyallahu anh. hatta bir hadiste sahih bir hadiste hadis İbn-i Mace'de sahih olarak rivayet ediliyor diyor ki yeryüzü yeryüzü Ebu Zerden gökyüzü yeryüzü diyor Ebû Zerden daha doğru sözlüsünü gökyüzü de Ebu Zerden daha böyle doğru sözlüsünü gölgelemedi yeryüzü de taşımadı diyor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 Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın çıktığını insanlar da işte bu mecnundur, cin çarpmıştır falan deyince ya şu adama gideyim de bir, diyor, bir okuyayım şifa bulsun diyor. Peygamber'e gidin <gülüyor> onu da bir efsinlayın. Belki şifa bulur benim elimle diyor. Bu dımad denen adam. Geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a Aleyhisselatü Vesselam'a işte söylüyor. Yani sen diyor belki diyor benim elimle şifa bulursun diyor. Ben efsun evet. yapıyorum işte şifa dağıtıyorum deme getiriyor. Hani Sılan tüm da ilk sözlerini biliyor musunuz? Hani ben size okuyorum ya. İnna alhamdillah, ham Allah'a it, nähmeduhu ona hamd ederiz, ve ne steginuhu ondan yardım ederiz, ve ne ona istifade ederiz. Men yehdillah vehu almuhtad. Kim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 bundan daha tesirli bir şey dinlemedim diyor. bu sözler diyor senin bu söylediğin sözler denizin derinliklerine kadar ulaştı diyor ve iman ediyor uzat elini ey Allah'ın Resulü sana beyat edeyim diyor. beyat ediyor iman ediyor a.s. kavmin diyor yani senin geldiğin topluluk senin peşindeki insanlar ne olacak onlar da diyor Gidiyor. onlar da Müslüman oluyor